بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيعة عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن جدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فنزا عظيما أما بعد فأصطغى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وَكُلِّ بِدَعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلِّ دَلَالَةٍ فِي النَّارٍ Değerli kardeşlerim, bugün inşallah Cennetin Sıfatları adlı kitabımızın yaklaşık olarak dört konusunu daha işleyeceğiz, beş konusunu daha işleyeceğiz inşallah. Bugünkü birinci konu Allah tebareke ve teala cennetin bazısını bizatihi kendisi yaratıp diğer e, cennetlere üstünlüğü sebebiyle e, oranın ağaçlarını eliyle dikmiştir. Birinci konu bu. İkinci konu cennetin e, kapıcıları, bekçileri, onların e, başı, onların reisleri hakkında. İkinci konu cennet kapısını ilk çalan kimse üçüncü konu bu dördüncü konu <gülüyor> cennete girecek ümmetlerin ilki beşincisi de <gülüyor> cennete e, girecek ümmetlerin bunların ilk olduğuna dair ilk girenler olduğuna dair ve onların Sıfatları hakkında olacaktır inşallah. Birinci konu dediğim gibi Allah Azze ve Celle e, bazı cennetleri önem vermiştir. Yani onları üstün tutmuştur. Biliyorsunuz geçen hafta cennetlerin isimlerinden bahsettim. Ancak cennet denilince bu e, ifade bütün cennetleri kapsıyor. Yani bir cennetin içerisinde ayrı ayrı cennetler söz konusu ve isimleri söz konusu <gülüyor> en son geçen hafta son sözümüzde ayet ve hadislerin gereği iki cennet bir de onun altında iki cennet toplam dört cennet diye bahsetmiştik ancak e, tekrar ifade ediyorum bununla kastedilen e, tek bir cennettir ancak o cennet içerisindeki e, mertebeler Çok dereceler ve üstünlükler kastediliyor dört tane cennetle biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda zikretmiştik Firdeviz cenneti cennetin en üstü ve Allah Azze ve Celle'nin hemen arşının altında o yüzden Ali sırati vesileen siz istediğiniz zaman Firdeviz cennetini isteyin buyuruyor sahih bir hadiste evet Allah Azze ve Celle cennetlerden bazılarını ihtiyar edip kendi nefsi için seçmiştir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Taha Suresinde Musa Aleyhisselam için ve sanatuke li nefsi ben seni kendi nefsim için seçtim diyor. yani bizatihi seçtim manasına dolayısıyla cennetlerden bazılarını da allah Teala seçmiştir kendi nefsi için ve arşına kendi arşına tahtına orayı yakın yapmıştır. Orası ne ara? Firdevs cennet. Geçen hafta bahsetmiştik. Ve oranın ağaçlarını güzelliklerini kendi eliyle dikmişti. Ve o cennetlerin efendisidir. Allah Subhanahu ve Teala her şeyden, her nevi'den bazı şeyleri üstün tutar. Bazı şeyleri daha faziletli, böyle daha üstün kılar. Mesela Meleklerden Cibril Aleyhisselam'ı seçmiştir. Cibril Aleyhisselam'a daha bir önem vermiştir. O vahiy getirmekle görevlidir. Ve meleklerin en üstünü. Allah Azze ve Celle bir emir buyurduğu zaman sahih hadiste geldiği üzere ilk önce işte bütün melekler secdeye kapanır. İlk başını kaldıran Cibril Aleyhisselam. O başını kaldırır. Ondan sonra Allah Azze ve Celle'nin emrini alır ve kendisinden sonraki o işi yapacak meleklere taksim eder ve vahiy getirmekle görevlidir. vahiy ise Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır bundan daha yüce bir görev daha fazla bir üstünlük olamaz Dolayısıyla Allah Azze ve Celle meleklerden Cibril Aleyhisselam'ı taftil etmiş üstün tutmuştur kardeşlerim biliyorsunuz hatırlayın dört tane büyük melek var onlardan birincisi Cibril veya Ceberail. İkincisi, Mikail tabiat olaylarına. Üçüncüsü, İsrafil, Sura üflemekle. Dördüncüsü de, Ölüm neydi. Allah Azze ve Celle, beşerden de Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seçmiştir. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam. Hem ayetler, hem de hadisler, Aleyhisselatü Vesselam'ın seçildiğini gösteriyor hadiste geldiği üzere biraz sonra inşallah detayını vereceğim hadisin öğünmek sizin diyor Alilah vesselsselam öğünme olmaksız ben kıyamette insanların Efendisi veya buna benzer bir ifade ile Alit vesselam beş yerden kendisinin seçildiğini ifade ediyor Allah'ü Teala Semadan göklerden de biliyorsunuz hala Seda sanavatın tibaaka Allah Azze ve Celle e, göğü yedi tabaka olarak, yedi kat, yedi e, bölüm olarak yaratmıştır. Yani bir yedi ifadesi var. Ancak keyfiyet ve kemdiyet, nasıllık ve nicelik bizim indimizde malum değil. Allahu Teala Teala'nın bildirdiği kadarıyla biliyoruz. Dolayısıyla yedi yok söz konusu. Bunlardan en üstün olanı allah Teala seçmiştir. En üstü olan ve Allah Azze ve Celle yedi kat semanın fevkündedir. Ayet ve geldiği üzere. Memleketlerden nereyi seçti? Mekke'yi. Allah Azze ve Celle beldelerden Mekke'yi seçmiştir kardeşlerim. Çünkü orada kılınan namaz diğer yerlerde kılınan haram, o haram belde olması hasabıyla diğer yerlerde kılınandan yüz bin defa daha faziletli. Allahu akbar. Ve <gülüyor> ayette geldiği üzere İnne evvel beethoven vudiyeli suresinde. İnsanlar için ilk koyuna, konulan, yapılan ev Mekke'dir. İlk defa Adem aleyhisselam inşa etmiştir. Ondan sonra onun izleri kaybolunca İbrahim aleyhisselam'a görevdirmiş, düşmüştür. Allah Azze ve Celle İbrahim aleyhisselam ve oğlu İsmail ile beraber tekrar oranın binasını yaptırmış. Dolayısıyla Mekke'yi seçmiştir allah Teala. Aylerden ise Muharrem ayı. Biliyorsunuz Allah'ın ayı Muharremdir diye geliyor bir hadiste. Ramazandan sonra e, orucun en sevimli olduğu ay Muharrem aydı. Ve allah Teala Muharrem ayı e, kendisi için olduğunu Kendisi için seçtiğini söylüyor bir hadiste geldiği üzere. Bunların detayına girmeyeceğim çünkü konumuz onlar değil. Ancak sadece işaret ediyorum. Dolayısıyla aylardan da Muharrem ayını seçmiştir. Gecelerden, gecelerden kardeşlerim Kadir gecesini seçmiştir biliyorsunuz. Bunun hakkında Kur'an-ı Kerim'de Kadir suresi var. اِنَّا اِنْزَنَّاهُ fi لَيْلَةِ الْقَدْرِ Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kur'an'ın indirilişi ne zaman? Ee, Ramazan'da Kadir gecesindedir dolayısıyla Allah Teala Kadir gecesini seçmiştir ki o gece bin aydan daha hayırlıdır. Inna anzanahti leylete'l qadr. Leylete'l qadr hayrum min el fişer, min el fişer bin aydan daha hayırlıdır. Ve ma'adra k <Sessizlik> ma leylete'l qadr. Sen Kadir gecesinin ne olduğunu nereden bileceksin? ta ki Allah bildirinceye kadar. İşte Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri hemen bildiriyor adam. Leyletul kadri hayrun min alf seher. Tenazzalul malaikatu ruh. Melekler ve ruh. Yani Cibril Aleyhisselam. Tenazzalul malaikatu ve ruhu fiha min kul amir. Her işi için iner de iner diyor. Selamun hi hatta tatla fi hatta fecr. Ta ki güneşte oncaya kadar artık bir selamet ve esenlik var. Kadir geçersinler. Subhanallah. O yüzden e, Ayşe Validemiz bakın sahabe bir şeyin faziletli olduğunu hissedince hemen soruyor. Ya ey Allah'ın Resulü ne yapalım bu gecede? Aleyhisselatü Vesselam da soru sorulduğu zaman usul gereği kendisine sorulduğu zaman açıklamaması mümkün değil. Vacip üzerine, rasillerin üzerine ne vacip biliyor musunuz? Kendilerinden soru sorulduğu zaman cevap vermek lazım. Vacip, vaciptir. Cevap vermeleri gerekiyor. Hemen vermiştim. Peki diyor affa Validenize fa Sen affedensin affetmeyi seversin beni affet. Allahu akbar. Bu kadar öz ve veciz bir ifade. Sen affedensin affetmeyi seversin beni affet. Kadir gecesindeki veciz bir duvar. Biz de inşallah Kadir Gecesi'ne erişirsek bu duayı yapalım. Geceden de, gecenin tamamından da orta kısmını Allah Hazretleri ve Celle seçmiş, vakitlerden de, genel olarak vakitlerden de namaz vaktini seçmiştir, tercih etmiştir. Çünkü namaz vakitlerinde ne olur? allah Teala'ya ibadet edilir, kulluk edilir. Onun bir olduğu, hiçbir ortağının olmadığı en insanın şerefli yeriyle ispat edilir. İnsanın en şerefli yeri neresidir? Yüzüdür. Onu Allah için sen yere koyar. O yüzden aleyhissalatü vesselam insanın e, Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır diyor. Secdede duayı çoğaltın. Secdede duayı çoğaltın diyor. Subhanallah. Bilmiyorsanız e, bu mevkur olan zikredilen duaları çeşitli duaları, secdedeki daha fazla duaları öğren. Biliyorsunuz, Subhan Rabbi el ala en meşhurdur. Subhanu hu'dusun vel-maleku vel-kubriyamu vel-azdame. Bunun gibi secdede ve ruku'da zikredilen, alislah'te ve selam'dan sahi olarak gelen, hadis kitaplarında dualar vardır. Onları ezberleyebilirsiniz. Dolayısıyla kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kendisi için bir takım şeyleri seçmiştir. Buyurun, Kur'an-ı Kerim'deki ayete bakın. Ee, Kasas Suresi 68 Ve Rabbüke yahlıku ma yeşâ'u ve yektar <gülüyor> Rabbin dilediği şeyi yaratır ve dilediğini seçer diyor. İstediğini iktiyar eder, seçer. Mâ kâle lehumul Onlar için ise hiçbir seçim hakkı yok. Kaza ve kader hususunda Sıkıntısı olan, şüpheler olanlar bu altkermeye iyi düşünsünler, çok iyi tefekkür etsinler. Varab bu kıyaklugu ma yaşağı Rabbin dilediği şeyi yaratır ve dilediğini seçer. Kimseye Allah Azze ve Celle hak tanımamıştır. Her şey onun kendi iradesi altındadır. Ma kanelehum al Onlar için yani bizler, bütün insanlar, bütün mahlukat için hiçbir seçme hakkı yoktur. Onlar için bir seçme hakkı yok. La ilahe illallah. Kader hakkında sorunları olan bu ayet kelimeyi tefekkür etsinler. Daha önce bir insanın bir bahçesi olsa her sene oraya ne ekeceğini kendisini karar verir. En aciz bir insan dahi kimseyi karıştırmaz. Kendisi karar verir. Çünkü yıllarda, yıllarca orayı ekmiştir, biçmiştir, her şeyini bilir. Kimseyi karıştırmaz oluyor. Allah azze ve celle de e, işine hiç kimseyi karıştırma. Dilediğini yaratır, dilediğini seçer. Ve o yapma işinde de herhangi bir şeyi vücuda getirme, yaratmanı da kimseyi ortak etmez. Bir şey yaptı, yarattı mı da onlar için tercih hakkı yoktur. İşte iman buna da kardeşim. Müslümin sahihinde rivayet edilen bir hadiste, Mübeyre bin Şu'be hadisinde Nuri Ali Sırat ve rivayetle bir gün Musa aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye, Rabbisine sorar. Cennete en son girdirilecek kimse kimdir? Allah Azze ve Celle der ki cennete en son girdirilecek kimse öyle bir adamdır ki ona yani cennet ehli girdikten sonra en son bir adam cennete girdirilir ve o adama Demelir ki cennete gir. Adam da der ki ey Rabbim nasıl? Yani nasıl bu halde nasıl cennete gireyim? Herkes menzilini almış. Yani konağına girmiş, evine edilmiş Alacağını da almış. Ben nasıl olur da cennete bu durumda girerim? Bana yer yok. Benim yerim yurdum yok demek ister. Allah Azze ve Celle dünya meliklerinden, sultanlarından hükümdarlarından onların sahip olduğu bir meliğin, bir sultanın sahip olduğu bir şey, sahip olduğu mal, sahip olduğu otorite vesaire. Buna razı olur musun cennette? Adam, Rabbim razı mı oldu? Razı oldum der. Hoşnut oldum, buna razı oldum der. Allah Azze ve Celle der ki, senin için bir misli, onun bir katı daha, bir katı daha, bir katı daha, bir katı daha, bir katı daha var. Yani o kadar mülkün o kadar malın dört mislini zikreder Allah Azze ve Celle. Dört mislini. Beşinci de der ki adam artık. Beşinci de tamam Rabbim razı oldum. Razı oldum, hoşnut oldum. Tamam. Allah Azze ve Celle yetinmez. Sana bunların on misli verdi. On misli. Sübhanallah. allah Teala'nın rahmetine bakın. İnne rabbeke <gülüyor> vasil mağufira. Allah'ın e, rahmeti Rabbinin rahmeti çok geniştir. Çok geniştir. O çok zengindir. Merhamet ettiği zaman merhametlilerin en merhamet, Acıyanların en fazla acıyanıdır. İkram ettiği zaman da ondan daha cömert yoktur. Cevadül Kerim dediğimiz ifade bu işte. Çok cömerttir Allah Azze ve En son girecek şahsa bunu veriyor. Bak, on musunuz? Daha o dünya meliklerinin sahip olduğu şeyin on mislini veriyor ve diyor ki senin neslinin istediği şey var cennette. Gözlerin lezzet bulduğu şey vardır. Diyor. Yani gözün ne görüyorsa istediğini arar. Adam tekrar Rabbim razı oldu. Musa aleyhisselam hadisin devamında sorar. Peki onların e, menzile bakımından derece bakımından oradakilerin en üstünü kimdir? Allah Azze ve Celle de der ki kendilerini e, murat ettiğim, seçtiğim elimle böyle güzelliklerini, ağaçlarını diktiğim e, yerdeki insanlardım. Ve ben diyor oranın yani o menzilenin, o derecenin üzerine muhur, mühür vurdum. Orayı hiç kimse göremez diyor. Oraya girecek kimseler için tam bir ikram. Dolayısıyla o menzilenin, derecenin, o makamın özelliklerini söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Tabii ki Allah'u Teala'dan rivayetle. Biliyorsunuz bu tür rivayetlere biz ne diyoruz? Kutluyadır. Diyor ki, ben onun üzerine mühür vurdum diyor allah Teala. Hiçbir göz görmedi Ve hiçbir kulağın işitmeyeceği şeyler ve hiçbir beşerin aklına gelmeyecek şeyler var. Diyor. Ve mühürleniyor, kapatıyor. Evet Ali Sirat Efendi diyor ki Allah'ın kitabından bunun delili Secde Suresi 17. ayetidir Kemal. Fe la ta'lamu nefsum ma'uf fe lehum min ghurrati ayni cezam بما كانوا يعملون. Hiçbir netis, hiçbir insan göz aydınlığından kendisi için saklanmış neler var, yapmış olduklarına karşılık bunları bilemez diyor Hiçbir netis bilemez. Yani bunun hakikatini kimse bilemez. Ancak anlatıldığı kadarıyla bu şekilde hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın görmediği, şey duymadığı <gülüyor> Efendimiz'in hiçbir akla gelmeyecek şeyler var. Ne? Oraya gidince anlayacağız inşallah. O yüzden Allah Azze ve Celle <gülüyor> hiçbir nefis, ama bu Müslüman muttaki nefih kendisi için ne gizlenmiştir bunu bilemez. Diyor. Yani dedik ya hadislerin, sahih hadislerin ayetlerden şahidi var diye. Birçok hadisi sonunda bir ayet zikredildiğini görürsün. Hadisin lafzı ayetle birçok yerde aynıdır. Daha önce de zikrettiğim gibi Kur'an'ı çok okursan sonra da hadisleri okursan bunu görürsün. Eğer lafzı benzemiyor ise manası benzer tıpkı İbn Mesud radıyallahu anh'ın Söylediği gibi <gülüyor> Ka Kadının bir tanesi Diyor ki Bir hadiste e, Kadının kaşlarının e, Kaşlarını alması Ondan sonra e, Dövme yaptırması Dişlerinin arasını güzellik için Ayırması hususunda e, Yasakladığını söyleyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Ve Allahu Teala'nın buna lanet ettiğini söyleyince Kadının bir tanesi o dönemki Kur'an'ı iyi bilenlerden bir kadın der ki bunu ben Allah'ın kitabında bulamıyorum. Yani böyle senin söylediğin bu şey allah Teala'nın kitabında yok. Yani Kur'an'da yok böyle bir şeydir. Oysa ki i̇bn Mesud radıyallahu anh onu ve vesselâmın ağzından rivayet etmiştir. Der ki i̇bn Mesud radıyallahu anh şey suresindeki, Haşir suresindeki ayet-i kerimeyi söyle. وَمَا عَتَاءُمُ Rasul. فَخُزُهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ Rasul size neyi verdiyse onu alın, neyden yasaklatılırsa da sakının. İşte bu da Rasul'un yasakladığı. Bu Kur'an'da vardır. Kur'an'da yani lafzı benzemese bile e, Rasul bize neyi verdiyse sahih hadis olarak tabi ki sahih hadisleri kast ediyoruz. Onu almak neyden de yasakladıysa ondan da sakınmak e, suretiyle <gülüyor> bizim üzerimize düşen bir görevdir ve bu e, olay Kur'an'dan şahitlidir. Bu ayetle şahitlidir kardeşlerim. Cennetin bekçileri hakkında ve onların reisi. Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 73. ayet kerimede وَسِغَ الَّذ۪ينَهُ وَسِغَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوُوا رَبَّهُمْ اِلَى الْcَنَّةِ Rablerinden korkan muttaki kimseler topluca cennete sürülürler. Götürülürler. Hatta izah cennetin yanına varlıkları zaman futuhet ebbabıha ve kale lehum cennetin kapıları açılır ve oranın bekçisi onlara der ki kale lehum kazanetuhâ selamun aleyküm size selam olsun selam olsun tıbtum feduhluhâ halidin ne güzel yaptınız. Ter temiz oldunuz. Girin. Oraya ölümsüz olarak, devamlı olarak girin. Daha bekçiler cennet ehlinin kapına karşılıyorlar. Cennetin bekçileri. Evet. Müslümanın sahihinde rivayet ettiği bir hadiste, Enes'ten rivayet edilen bir hadiste Nebi Aleyhissalatu vesselam ben kıyamet günü cennetin kapısının yanına gelirim ve oranın açılmasını isterim. Oranın bekçisi der ki sen kimsin? Ben de derim ki diyor Muhammed. Ve cennetin bekçisi ben senden önce hiçbir kimseye açılmamakla emrolundum der. Cennetin bekçisi. Demek ki ilk cennete giren kimse cennetin kapısına gelip de ilk cennete girecek olan Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yine Ebu Hureyre'nin duayet ettiği Müttefekun Ali, Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir hadiste bu hadisin bir başka siyakını, lafzını size daha önce rivayet etmiştik bu kitaptan. Her kim Allah yolunda iki defa mütak ederse cennetin bekçileri onu çağırır. Cennetin bekçileri onu çağırır. Ve her bekçi der ki, ey falanca gel, buradan girdin. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh da der ki ey Allah'ın Resulü bu durum yani üzerinde helakın olmadığı hiçbir beisin olmadığı e, bir, olmadığı bir şekilde böyle bir durum herhangi bir kimseye e, yani uygun düşer mi? herhangi bir kimse bunu elde edebilir mi? mahiyetinde soruyor her kapıdan bir kimse çağrılabilir mi? dediğinde Resulullah ona orada müjdeyi veriyor. Diyor ki senin her kapıdan çağrılan kimselerden olmanı umuyorum. Diyor. Orada ona müjdeyi veriyor. Neden? Çünkü Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, iman mertebelerinin böyle tamamını elde etmek, tamamlamak, kamil bir seviyeye gelme hususunda azimet sahibi o, hani, o konuda gayret sahibi ve en yüce olan şeyi istiyor Ebu Bekir radiyallahu ve <gülüyor> onun nefsi bu cennet kapılarının hepsinden geçmeyi istiyor buna tamah gösteriyor Resulullah aleyhissalatü vesselam da onun bunu elde edeceğini söylüyor bu müjdeyi ona veriyor Dolayısıyla iman mertebelerini tamamlayan bir kimse, kardeşlerim inşallah kıyamet günü bütün kapılardan çağrılacak. Bütün kapılardan çağrılacak. Allah ve Celle bize o, sek hani saydık ya daha önce sekiz kapısı vardır dedik. Sekiz kapının sekizinden de çağrılan, muttaki kullarından, Ebu Bekir Sıddık'ın yolunda giden kullardan eylesin. Allahu an. Evet, Allah Azze ve Celle, buranın bekçisini Ridvan diye isimlendirdi. Ridvan, yani e, cennetin bekçisinin ismi neymiş? Ridvan. Evet. Bu isim, rızalıktan, hoşnutluktan türemiş bir isimdir. Yani e, göreviyle e, ismi isim arasında bir e, verilen isim arasında bir bağlantı var. Çünkü görev ancak oraya hoşnut olunan, Allah ve Celle tarafından hoşnut olunan kimselerin girmesidir. Dolayısıyla o melek bu görevi yerine getirecek. Yani isim ile görev arasında doğrudan bir bağlantı var. Razılık, hoşnutluk cenneti. Zehennemin bekçisinin adı da Maliktir. Malik bir hadiste geldiği üzere daha önce zikretmiştik. Bu da aynı şekilde mülk edinme, Selam kuvvet ve şiddet anlamına geliyor. Malik, sahip elde edebilme kuvvet, şiddet manasına geliyor ki oraya tuttuğunu içeri atıyor. Subhanallah bundan Allah'a sınıyor. Cehennemden ve onun bekçilerinden oraya düşmekten Allah'a sınıyor. Çünkü Malik kuvvet sahibidir, oraya gireni bir daha çıkartmıyor. Allah'ın dilediği kimseler müstesna. Cennet kapısını çalacak kimsenin ilki. Resulullah aleyhissalatü vesselam Tirmizi'nin rivayet ettiği sahih bir hadiste diyor ki ben kıyamet günü Adem oğullarının efendisi övünmeksizin. Övünmeksidin. Hemen arkasından da La Fakhra. Övünmeksidin kıyamet günü Adem oğulların efendisi. Yani e, insanlar içerisinde efendi Seyit ben. Evet. Ve ham sancağı benim elimde olacaktır. Övünmeksidin. Hiçbir nediy yok ki mutlaka benim sancağımın altına girecektir. Bunda da övünme yoktur diyor. Bunda da övünme yoktur. ve ben kıyamet günü ilk diriltilecek toprağa ilk açılacak kimse benim bunda da övünme evet, demek ki aleyhissalatü ilk diriltilecek kimse o Sonra sure üflendikten sonra bu hadis uzunca bizim konumuzla olan alakalı olan yeri söyleyeyim sonra diyor ki aleyhissalatü vesselam hadisin sonunda cennetin böyle halkasını kapısının halkasını tutacağım ve orayı tıkırdatacağım, çalacağım diyor. O halkayı tutup çalacağım. Ve e, kendisine denilecek ki sen kimsin? Biraz önce de ifade ettiğim gibi başka hadiste. Sen kimsin? Kapı çal e, çalındığı zaman ne haber bir insan? Kim o? Burada bir amsi parantez. Kardeşlerim kapı e, çalmada bir adak vardı. Kapı Müslümanın kapısı 3 defa çalın bastın bekliyorsun ve kenarda bekler insan çünkü içeriden kadın kız uygunsuz bir vaziyette birden çıkabilir veya gözükebilir kenarda böyle yanını vermiş bir vaziyette kapıya doğru böyle dik değil de yanını vermiş bir vaziyette bekler 3 defa çalar. Biz çaldı cevap yok 2 çaldı cevap yok 3 çaldı açıldı, açıldı. açılmadı döner gider. Dördüncü de ısrar etmez. Dördüncü de bir daha ısrar etmez. Bu e, kitabın adat bölümlerinde, hadis kitaplarının edeple ilgili, istihzanla ilgili, izin istemeyle ilgili bölümlerinde var. Bunu aklınızın bir köşesinde bulundurun. İzin istemada bu şekildedir. Bunu çocuklara da öğretin mutlaka. Üç defadan sonra çalmak caiz değildir. Ondan sonra dönüp gidersiniz ki size izin verilmiyor. İzin verilmiyorsa Dönüp gideceksin. Evet. Evet. içeriden diyorlar ki işte cennetin bekçileri, bekçileri sen kimsin? Aleyhissalatü vesselam da cevap veriyor. Kendisinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna dair e, ve e, kapı diyor bana açılır ve bana merhaba derler diyor. Beni merhabalarlar. Evet. Demek ki e, cennetin kapısını ilk çalacak kimse ve akabinde de ilk cennete girecek kimse Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam. Müslümanın rivayet ettiği bir hadiste, yine Enes, Enes hadisinde Aleyhisselatü Vesselam kıyamet günü ben insanların e, tabisi bakımından yani kendisine tabi olma bakımından en fazlasıyım. Ve ben cennetin kapısını ilk çalacak kimseyim diyor. Bu hadiste de bize gösteriyor ki Ali sallallahu aleyhi ve sellem cennetin kapısını ilk defa uçanacak. Evet, cennete girecek ümmetlerin e, zikri hakkında onlar kimlermiş? Sahihain'de Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisi Ali sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bizler diyor ilk geçenleriz. Kıyamet günü ilkleriz. İlk defa geçendi Bunun sebebi ise ehli kitaba, bizden önceki kitap veren kimseler, onlar bizden önceydi. Biz ise bize ise onlardan sonra kitap verildi diyor. Bundan dolayı ilk defa e, bu ümmetin kıyamet günü öne geçeceği haber veriliyor. Evet. Diğer bir hadiste Yine Ebu Hureyre'nin evlat ettiği hadiste biraz daha konu açılıyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki biz sonrakiler, sonradan gelenler biliyorsunuz bu ümmet e, önceki ümmetlere ne zarar? Sonra gelenlerdir. Ve bizden sonra da artık başka bir ümmet gelmeyecek. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygam peygamber bu ümmet ve kıyamete kadar gelecek ümmet de yani insanlar da bu ümmetin içerisindedir. Bu ümmetin dahilindedir. Biz diyor sonraki gelenler Kıyamet günü ilkleriz. ilk öne geçenleriz. Ve cennete ilk girecek kimseler biziz. Bunun sebebi ise ehli kitaba bizden önce kitap verildi. Bize de onlardan sonra verildi. Onlar ihtilafa düştüler. Ayrılığa düştüler. Hehdan Allahu limahtelefu fihi minel hak idni. Allah ise Allah ise bizim ihtilafa düştüğümüz, ayrılığa düştüğümüz şeylerden bize hidayet edecektir, yol gösterecektir. Bakın bu hadisin şahide ait kermeden tespit ettiğim kadarıyla acizane Fehadallahullezine amene li muktalafe fihi min al-haq bi idni vallahi يهdi men yasha ila siratim mustakim Bakara suresi ayet 213 Allah iman eden kimseleri ihtilafa düşüp düştükleri şeylerde yol gösterir. İman eden kimseler kendi izniyle. Vallahi yetimle yaşa Allah dilediğiniz sırat müstakimine sırat hidayet eder. Ya Rabbi bizi sırat-ı üzere daima sebat ettir. Daima o yürümeyi nasip et bize. Evet, kardeşlerim bu ümmet yeryüzünden ilk defa çıkarılacak kimselerdir. İlk dirilecek kimselerdir bu ümmet. Ve toplanma yerine Bekleme yerine biliyorsunuz bir hesap zamanı var orada bekleme olacak. O bekleme yerine ilk götürülen arşın gölgesi altına ilk götürülen ondan sonra aralarında hükmün verildiği aralarında kazanın hükmün cari olduğu ilk ümmettir. Ve sırat üzere, sırat köprüsü üzere ilk geçecek yine bu ümmettir. Ve cennete girişte ilk yine bu ümmetin hakkıdır. Yani ilk defa cennete bu ümmet girecektir. Cennet, Nebimiz aleyhissalatü vesselam cennete girenceye kadar bütün nebilere haramdır. O girecek ondan sonra diğer nebiler. Aynı şekilde bu ümmet cennete girecek, ondan sonra diğer ümmetler girecek. Elhamdülillah, elhamdülillah, Elhamdülillah ne üzere Elhamdülillah Allah'ın bize verdiği bu lütfe Elhamdülillah. İlk defa cennete giremiyor. Bize allah Teala lütfetmiş. ikram etmiş. Bunun karşılığını mutlaka vermek gerekiyor. Geçtiğimiz hafta söyledim. İnsan amelinin mücerred olarak sırf karşılığıyla cennete giremiyor. Ama ameller bire sebep. Sebeplere ise yapışmak gerekiyor tamamıyla cennete Allah'ın rahmetiyle girilir ama ameller sebep amellerin çoğaltılması gerekiyor salih amellerin çoğaltılması gerekiyor salih amel ne kadar çok olursa insan o kadar haramdan günahlardan, masiyetlerden korunur ve Allah'ın rızasına erişir son konu cennete girişte öne geçen kimseler ve onların sıfatları hakkında dedik. Yine Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste cennete ilk girecek zümre topluluk Bedir gecesi yani ayın 13 14 15'i o dolunay halini bir tasavvur edin. Şahsen vallahi benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle baktığım zaman aya o kadar insana zevk veriyor ki parla, hiçbir pürüzü yok. İnsan içerisine bir surur veriyor. Bir heyecan veriyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok şeyi ona benzetmişti. 13-14 Ve 13-14-15 o kadar önemli bir gün ki Aleyhisselatü Vesselam o günlerde mesela oruç tutar. Yani tavsiye edilen oruçlardan biri de Eyyami Bey Beyaz Günler orucudu. Diyor ki e, o gün diyor <gülüyor> cennete ilk girecek Zümre'nin e, suratı, şekli aynen bu Bedir gecesinde 13-14-15. gecedeki e, şey gibidir. Yani parlaklık gibidir. Diye. O kadar net, o kadar pürüzsüz, o kadar böyle e, can alıcı. Ve o kimseler cennete tükürmezler. Bir. iki, Çok affedersiniz. Hadiste geliyor. Cennete büyük abdest yapmazlar. Üç. Cennete sümkürmezler. Kardeşlerim size bir şey hatırlatmak istiyorum. Çok affedersiniz. İnsanın büyük abdesti, sümkürmesi ve tükürmesi çok çirkin bir şeydir. Çok adi bir şeydir. İnsanın ne kadar aciz olduğunu gösteriyor. Ve bunlar var ya bu, bu özellikler itibariyle insan kendisinin ne kadar kötü olduğunu anlıyor. Ne kadar kirletici olduğunu anlıyor. Vallahi şurada işte bizim afedersiniz lağım patladı bir hafta burada koku çektik. Ondan daha iğrenç daha kötü bir koku yok. Ben bilmiyorum. İnsanın pisliğinden daha böyle çirkin daha insanın tiksindirici bir şey olan İnsan büyüklenmeyi bırakıp bu eksikliklerini bu aşağılık olan şeyleri düşünsün. Büyüklenmekten çekilsin. İnsan, yani insan nihayetinde e, pis olan şeyleri var. Ama bu pislikler cennette yok elhamdülillah. Allah'a hamd olsun. Yok onların hiçbiri. Hiçbir mümünden böyle bir şey çıkmayacak. Onlardan çıkan şey mis kokusu gibidir diyor. Yani a, Dünyadaki gibi değil. Yenilecek içilecek çıkan şeyler mis kokusu gibi. Tükürme yok. Sümkürme yok. Büyük küçük abdest yok orada. Onun oraya tükürmezler büyük yapmazlar vesaire evet o cennetin özelliklerinden bahsederken hadis devamla oranın kapları ve tarakları böyle altındandır, gümüştendir buhurdanlıkları buhurdanlık e, belki göreniniz görmeyeniniz vardır mescitlerde eskiden çok yapılırmış ama şu anda Medine'de falan e, bazı Arap ülkelerinde yapılıyor buralarda da yapılıyor gerçi ve tüksü şeklinde e, bir kabın içerisinde e, bir yani koku verici bir şey var, madde var. O yakılıyor. Ondan sonra oradan etrafa koku yayılıyor. Dumanla beraber. Bu kastediliyor Allah alem. Evet. Bu hurdanlıkları Hint Uğdu'ndandır diyor. Demek ki bu o dönemde çok değerli. Belki de şimdi de öyledir ama ben bilmiyorum şahsen. Onların terleri diyor misktir. Evet. Ve her birine Cennet ehlinin her birine iki eş vardır. iki eş. iki tane zevce vardır. Onların diyor güzelliklerinden dolayı böyle bacaklarındaki etin arkasından e, kemiğin iliği gözükürdü. Bu kadar şeffaf ve güzel. Dahası ne biliyor musunuz? Aralarında bir ihtilaf yok. Bir böyle çekişme yok. Hani şimdi bir insan iki tane hanım olsa durmadan akşama birbirlerine çekişirler, <gülüyor> kavga edip dururlar. Mutlaka birbirlerini kötüleyeceklerdir ki Mebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri. Radiyallahu anhüm ve radu Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Bu eşler var yani Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri arasında bile çekişme var. Ayşe validemiz kendisini en üstünü ilan ediyor. Zeynep validemiz o da hakeza beni diyor Allah Azze ve Celle Ahzab suresinde geldiği üzere yedi kat semanı sevkinden nikahladı ben sizden üstünüm diyor. Ayşe validemiz herkese o da üstünlüğünü ispat ediyor. Onların arasında bile en değerli ki onlar bizim annelerimizdir. Çünkü Allah Azze ve Celle ve ezvacihu ummuhatuhum onların peygamberin eşleri ee, müminlerin analarıdır diyor. Onlar bizim anamızdır. Radıyallahu anhum varu Onların arasında bile var. Ama cennetteki eşler arasında hiçbir çekişme, tartışma yok. Ve nezâna ma'ti Onların diyor o gün göğüslerinden kini çekip alırız diyorlar. Yani velev ki dünya eşlerinden olsa ki dünya eşti de olacak. Cennette kimse bekar kalmayacak. Bekarlara müjde cennete talifli olun cennette kimse bekar kalmayacak Allah'ın izniyle hurilerden iki tane eş velev ki dünya işleri olsa dahi aralarında hiçbir çekişme hiçbir böyle nizah olmayacak çünkü kalplerinden böyle kin, nefret tartışmalar çekilip anlayacak ala sururun mütegabilin, böyle döşekler üzerinde karşılıklı oturacaklar la ilahe illallah daha da önemlisi bakın, özellikle hasreten bazı insanlar için, onların kalpleri diyor bir adam üzeredir. Bu ne demek biliyor musunuz? Ayet-i Kerime'den şahit getirelim. gâsırat <gülüyor> Tarf, Rahman suresinde Sa'd, suresinde, Sa'd suresinde, Sa'd suresinde hatırladığım kadarıyla Allahu u Alem. Onların diyor, gözleri etrafa bakmaz. Sadece kendisine verilen, emrine amade olduğu adamla ilgili. Başka hiçbir tarafta alakası yok. Sadece ona bakar. Kalpleri de o adamla alakalı. Yani kıskanmanıza gerek yok. Sadece siz örne. Elhamdülillah. Rabbimiz hepimize birlikte nasip etsin Ve dahası üsebhuuna Allaha bukra tamu Allah'ı akşam sabah ve akşam anıp dururlardı. Tesbih ederler. İnsanın dünyadaki eşinin saliha olması ne kadar önemli kendisine itaat edecek namaz kılacak Allah'ı zikredecek, orucunu tutacak ve <gülüyor> e, fercini koruyacak Ahmet bin Hanbel geldiği üzere o cenneti elde edecek demek istediğim dünyada Allah'ı zikreden kocaya itaat eden, oruç tutan ondan sonra fercini koruyan değil saliha hatun kim istemez allah Teala nasip etsin. Öyle olmayan eşleri de ıslah etsin diyelim. Son hadisi rivayet edelim ve konuyu kapatalım inşallah. Abdullah bin Amr radıyallahu anhum rivayet ettiği bir hadiste bilir misiniz diyor cennete ilk girecek kimseler kimlerdir diyor. Allah ve, allah ve Rasulü daha iyi bilir diyorlar. O zamanki sahabiler radıyallahu anhum Bugün ise biz ne diyeceğiz? ne aleyhissalatü vesselam öldüğüne göre, vefat ettiğine göre sallallahu aleyhi ve sellem Allah daha iyi bilir diyoruz ya hani biz herhangi bir şey olduğu zaman Allah-u Alem diyoruz. İşte böyle diyeceğiz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam o diyor muhacirlerin o ilk giren kimseler muhacirlerin fakirleridir. Onlar mekruh olan şeylerden sakınırlar. Mekruhlardan sakınınlar. Onlardan bir tanesi diyor böyle içerisinde bir ihtiyacı vardır kendi içinde. Onu halledemeden o sıkıntısını gideremeden vefat etmiştir. O hal üzere. Muhacirlerin fakirleri. Ve meleklere Allah Azze ve Celle der ki gidin onları diriltin. O kimseleri diriltin. Onlara varın ve diriltin. Melekler de der ki Ey Rabbimiz biz senin meleklerin ve biz senin bekçilerin hazmedanların ve biz senin göğündeki e, yani semavattaki e, bulunan, sakin olan orada kalıcı kimseleriz. Biz onların üzerine selam verelim mi? Yani onlara gidip de bunu müjdeleyip selam verelim mi? E, dediklerinde Allah Azze ve Celle der ki onlar onlar benim şirk koş, koşmayan kullarım şirk koşmayan ve mekruh olan şeylerden de sakınanlardır. Onlardan bir tanesi ihtiyacını gideremeden, içinde olduğu ihtiyacı güç yetiremeyip de göğsündeki bir ihtiyacını gideremeden vefat etmiştir. Onlar Allah'a şirk koşmazlar ve mekruh olan kötülüklerden de sakınırlar. Bu anda melekler onların üzerine girerler her kapıdan ve Ali Sedati bu ifadenin sonunda Rahat Suresi'ndeki 24. ayet-i kerimeye intinaf ediyor. Selamun aleyküm bimâ sabartum fenelnaqbel dâr. Selamun aleyküm size selam olsun sabretmiş olduğunuz şeye karşılık. Demek ki bir insan bir ihtiyacı vardı gideremiyorsa sabret sabretmiş olduğunuz şeye karşılık size selam olsun diye melekler o muhacirlerin fakirlerine selam veriyor ve bunlar ilk defa cennete girecek mesela. Mekruhlardan sakınıyorlar ve ihtiyaçları hususunda sabrediyorlar. فَنِيْمَ <gülüyor> اُقْبَدَّارِ O yurt yani cennet yurdu ne güzel ve şirk koşmuyorlar. Bakın şirkle ilgili bir tane dua söyleyeceğim bunu belleyim. Ahmet bin Hanbel'de sahih olarak geliyor. Allahümme inna neuzedike min en nüşrike bike şeyen na'lemuh. Ve nestağfiruke lima nalem. Ey Allah'ım, bilerek bir şeyi sana, şirk koşmaktan sana sınır. Bilmediğiniz şeyleri de, bilmediğiniz şeyleri şirk koşmaktan ise sana istiğfar ediyorum. Şirk koşmadan muvahhid olarak Allah'ı bildirmiş olarak ölmek, insan için en büyük kazançtır. En büyük şereftir. Ne kadar günahkar olursa olsun, en önemli şey şirk koşmamak. mütekin bir hadiste geldiği üzere, Allah Azze ve Celle, Şaban ayıyla ilgili, Şaban ayının 15'inde tek sahih hadis vardır, o da budur. Kullarına bakar, ve onların içerisinde şirk koşmayan, ve kim bulundurmayan kalbinde kim beslemeyen Müslümanlara karşı Allah Alemi o kastediliyor. Şirk koşmayan ve, e, kim beslemeyen herkesi e, affederdi. Bu ikisi hariç Allah Azze ve Celle bizi şirkten korusun, <gülüyor> muttaki muvahhid kullarından eylesin ve bizi cennetine <gülüyor> süratli bir şekilde vefat ettikten sonra alsın ileride zikredeceğim inşallah sırattan geçiş anını o oradaki suratları zikredeceğiz. en suratlı bir şekilde hesapsız bir şekilde oraya bizi koysun ve vaad ettiği o nimetlerin hepsini bize gelsin Allahu Teala'dan bunları istemekte çekinmeyin ha Allahu Teala zengin. en üst tarafı isteyin hadi allahu alemin salallahu aleyhi ve vücuda Subhanak Allahu Bismillah اشهد ان لا اله الله واستغفر الله و